Oldukça zorlu geçen görüşmelerin ardından tüm tarafların verdiği bazı ödünlerin ardından İKAO iklim değişikliğinin önüne geçmek için büyük bir kararlılık gösterdi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Çevre Savunma Fonu IDF ise Amerika Birleşik Devletleri yönetimine havacılık sektöründen kaynaklanan salınımları azaltma çabalarına öncülük etme çağrısında bulundu.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 Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.